diyor ki Allah Subhanahu ve Teala kul de ki emre diyor ya ehlel kitap ey kitab ehli taala gelin nereye ila kelimetin bir kelimeye gelin bak bu tevhid kelimesi işte ne yapıyor en la na nabudu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim gelin ey kitab ehli Allah'tan başka yaratıcı yoktur bu kelimeye gelin demiyor ne diyor ibadet edilen yoktur sonra bakın devamında ve la nusrike bihi şey'en ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım şimdi burada şöyle bir ee, soru atalım gündeme. Bakın. En la ne'abude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Burada ispat mı var, nefi mi var? Kim söyleyecek? Allah'tan hem ispat var hem de nefi var. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Yani Allah'a ibadet edelim, başkasına ibadet etmeyelim. E peki ayette diyor ki وَلَا نُشْرِكُوا şey. Yani Ona da şirk koşmayalım. Ne oldu İşte diyoruz ki bu ne babından? Tehkit babından. Tamam mı?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 Demek ki la ilahe illallah'ın manası Allah subhanahu wa teala'dan başka ibadet edilecek yokmuş. Tamam? Bunu anlıyoruz. Bunu anlıyoruz. Peygamber Kur'an'a hani diyor ki, "Kitab-ihi zaten rubbiyet iman ediyor." Şüphesiz. O da bir destektir tabii. Ha, orada şöyle bir itiraz gelebilir. Hani onlar İsa aleyhisselam vesaire bozla sonra. Ala kulli hal orada işaret var. Şimdi başka bir ayet arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ve izkale İbrahimu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 Bak şimdi önce İbrahim Aleyhisselam neye çağırdı? Kendisinden başka kendisini ancak kendisini yaratan'a ibadet olmasına çağırdı, doğru mu? Çünkü ne dedi? Kul ta'ala. İnni bara'un, um. inni bara'un um mim ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınızdan uzakım. Beni, ha beni ha yani onlara neyle itham etti? Ya taptıklarınızdan taptıklarınızdan uzakım. Ama... Ancak kim? Beni yaratan hariç. Mesela ne gibi? Ya eyuhen e, e, e, Ya Yuhanna, su'budu rabbakumul lezi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 Yani Allah subhanehu ve teala'nın gerek kitabında, gerekse de Resulünün sünnetinde veya gerekse de mütekaddim şereflerin yazdığı akide kitapları olsun, tefsir kitapları olsun, fıkıh kitapları olsun. Kelimeyi duyduğumuzda ne anlayacağız? Cümle anlayacağız tamam mı? Sonradan kelime nahivciler tarafından yani dil bilimcileri tarafından ıslahlaştırılmış.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 hafifdir. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallah'ın azim. Subhanallahi ve bihamdihi cümle. He. Allah'a Tirmizi'de o ziyade yok. Ama başka rivayetlerde mevcut zaten. Ama Tirmizi'deki lafız bu şekilde, tamam Şimdi baktığımız zaman e, bu iki cümle midir arkadaşlar yoksa iki kelime midir?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 İla ilahil Allah kelimesinin anlamı, eli sünnete göre O aradaki şeyde kat kelimesi. E şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şimdi bu ilah, eli sünnet ne olarak kabul ediyor ilan manasını? İlah'ın manasını i̇lah ibadet, ibadet edilen. Edilen. Yani ele. E ele. Evet. Biz biz ne diyoruz? Elehe ya elahudan geliyor. Onlar da diyor ki.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 Ne kim Hı, örnek edeyim. verir? Kitabevi e, aramızdaki ortak kelimeye giriyor. Neymiş o ortak kelime Allah'tan başka kendisine ibadet edin. Aha Allah'tan başına evet. ibadet ve ona hiçbir şey ortak koşmuyor. Resul'den ee, iki kelime vardır. Mizana ağırdır. Hafif ağırdır. <gülüyor> Mizan ağırdır. <gülüyor> İyi, elhamdülillah. Bu hafta hakkınızda ders biraz kısa mı söyledim İnşallah burada bırakalım. Vallahu a'lemu. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ala